Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet Açık Dergi devam ediyor. Açık dergi Dinleyici Destek projesi özel yayında. Aynı şekilde devam etmekte. Canlı yayındayız. Yoğun temponun ardından Ömer Madajakkuen ve Neşet'i uğradıktan sonra. Şimdi, şimdi biraz nefes alacağız. Evet nefes alıp kendimizi müziğe bırakma imkanını bulacağız bu dakikadan sonra Medis Management ve Faruk bizlerle beraber hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk hoş geldiniz. Evet dergi bitene kadar belki birkaç dakikada sakma payımız var zira bu yayında epey bir tırnak içine dağıtmış vaziyetteyiz. <gülüyor> Sizi duyacağız. Biraz gülmek istiyorum albümden sonra. İstiyordum. İstiyordum Ama e, soyadımı doğru söylediniz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. memnunum. Evet o konuda <gülüyor> Tayfun'dan. <Yer>, en azından. <gülüyor> evet. geldi, yerli programına geldiniz. Tayfun böyle küçük bir süçmeyle başlamış. Orada ezberlettim herkese. Aynen öyle. Biz de hazırlıklıydık o açıdan. Evet. Evet. Yeni yayınlandığı albümünüz. Yeni denebilir yani, mi gerçi e, aslında? 10 Ocak'ta aslında işte üzerinden ne kadar oldu? Bir 3 ay üç sanırım ay. geçti. Evet. evet. Ama yeni sayılır. Geride kalmış sayılmaz ama herhalde. Yok, evet yani şimdi yeni de klip çektik. Ee, böyle bir 2 hafta oldu sanırım. Yani yayınlandı. Hı -hı. Ee, i̇şte böyle konserler devam ediyor hala. Evet. Var mı yakınlarda? Var. 17 Nisan'da çarşamba günü Beyoğlu Hayal Kahvesi. Oradayız. Hayal, hayal Kahvesi'nde. Evet. Buradan evet. da duyurulur. Evet. Gitar. Eşliğinde sesimizi Faruk göreceğiz. Kavi, evet. Faruk Kavi albümde de zaten. Tabi sahnede, albümde, her yerde Faruk var <gülüyor> size çalacağız bir şeyler. Evet. Dinleyici destek hattımızı hatırlatalım. Bu arada Açık Radyo'nun <gülüyor> özel yayını 9 gün, 99 saat dedik. Desteklerinizi her dakika bekliyoruz. Telefon sesi duymayacağız. Faruk Kavi'nin gitarı ve menüsü danışmanının sesiyle sizleri birkaç dakikalığına baş başa bırakalım şimdi. Tamam, size ufak tefek notları çalacağız. <gülüyor> Bilge değilim ya da alim ama biraz biriktirdim Acı dersten çıktı bu notlar Öncelikle kalbi kırık tüm insanlardan Uzak duracaksın arkadaş Tamircisi olmaya kalkma Teşekkür bekle hala Kapı önündesin daima sen zırıl zırıl ağlarken atı alan Üsküdar'a Ne Üsküdar'ı koşar aşka dört nala Eğer çok çok seversen seni sever sandın ya Sanma sakın asla Evet belki bu mümkün bir yıl ya da on yıl sonra Muhtemelen sen yorulunca Sevgisini altın sanan Yastık altı yapan insandan kaç arkadaş Evet belki insandır ama zaman yanlışsa canavar çıkar içinden aman Eğer çok çok seversen seni sever sandım ya Sanma sakın asla Evet belki bu mümkün bir yıl ya da on yıl sonra Muhtemelen sen yorulunca çok çok seversen, seni sever sandın Dünya sanma sakın asla Evet belki bu mümkün Bir yıl ya da on yıl sonra Muhtemelen sen yorulunca Sakın asla Evet belki bu mümkün Bir yıl ya da on yıl sonra Muhtemelen sen yorulunca Muhtemelen sen yorulunca Muhtemelen sen yorulunca Muhtemelen sen unutunca Ağzına sağlık. Ağzına, ellerize sağlık. Vokal demiş tanışman tıkardı farkalı dinledik. Ufak defek notlardı değil mi? Hı -hı. Bu ikinci klip şarkısı olacak. Şimdi birinci Hı -hı. klip nasağa çekilmişti. Evet. Ee, bu istenir sanırım yakın zamanda başlayacağız. Yani hazırlıklar başladı çekmeye de herhalde böyle insan son başlarsak. Ma isla. Diyakli bitti tamamıydı. Ya, Yayınlandı. <gülüyor> Ee, şey merak ettim aslında şimdi biraz daha gülmek istiyordum albümümden e, de dinlediğimiz bu parça ee, bunun önceki albümde de daha az renkte de böyle akustiği aslında çok uygun bir e, hem Hı -hı. beste hem düzenleme hem de enstrümanlar açısından sahnede ben daha önce sizi hiç dinlemediğim için sahnede soruyorum sahnede de biraz elektrikli bir şeyler olur mu yoksa genelde hep akustik mi gidiyor? İlk albümde yani şimdi ilk albümde hiç davul yoktu Hı -hı. Ee, elektrik gitar çok azdı işte çok minimal ciddi evet. Evet. Ee, ben o şekilde sahneye taşımak istedim Hı -hı. E, bu zor bir şey gibi görünüyordu ama bence biz, biz e, ekipçe çok güzel bir şekilde kotardık. E, i̇lk başta davulsuz şekilde işte Faruk Kavi gitarda, Emre Ataker piyano, Ozan Öner bas gitar ve ben şeklinde saniye alıyorduk. <gülüyor> e, hatta akustik gitarla sadece <gülüyor> idi. E, sonra yavaş yavaş ekibi, ekibimiz büyümeye başladı. E, Gülşah Erol katıldı cellosuyla. Sonra Burak evet. Gürpınar katıldı davulla. <gülüyor> e, derken Serkan Emre Çiftçi ikinci adımla birlikte trompetle katıldı. Ee, ...ve akustik e, performanslarının yanı sıra bir de sert diye benim adlandırdığım... Ee, ...bütün şarkıların tekrar düzenlendi. Yani hmm. çoğu şarkının diyeyim, hepsinin değil ama çoğu şarkının tekrar düzenlediği daha sert hale getirildiği... ...daha böyle cayır cayır <gülüyor> <gülüyor> sahnede sapıttığımız bir halde e, çalar olduk onları. Bu da güzel bir şey çünkü iki ayrı şekilde... yani. Bir için ya da benim için en azından, e, hep aynı şekilde gitmiyor, farklı evet. farklı yer alıyordu. ikinci albümde işte davul var, Tr trompet yani trombon albümde hı hı. var, e, cello, keman, pek çok enstrüman dahil oldu. Hı hı. Şimdi artık e, ikiye ayırmıyoruz. Ee, hep beraber aynı kadroyla ya daha sakin çalıyoruz. Ee, akustik hı hı. E, konserlere uygun şekilde ya da işte ceyir, ceyir e, ciddi. Ciddi. <gülüyor> <gülüyor> böyle değişiyor. Yani sahneye ve mekana göre onu evet. belirliyorum ben açıkçası. Aranjmanlar kimin eseri oluyor çoğunlukla? Ee, hepsi. Benim beraber sahne aldığım oh, tamam. grup arkadaşım. İşte Faruk Kadi, Ozan Öner, Emre Ataker, <gülüyor> e, Burak Gürpınar, evet. Kuşay Erol. Aynı zamanda eski albimde e, benim Birlikte çalıştık. Deniz Ilgar, Tansu Kaner var. Bir de e, Serkan e, bir şarkıda yani Gölgen'de Dinlenmeye Gel şarkısında <gülüyor> Serkan Çeliköz var. Evet. O, yaptı düzenlemeleri. Evet. Yani, aslında Melis Tanışment diyoruz ama bir, bir grup. Tabii demeyi. ki. Aynen. Grup, aslında biraz orkestra grup, gibi de hani, bir anda. Yani grup müziği. Hele ikinci albümde. <gülüyor> e, bir de Hücum Kayıt yaptığımız için biz. Evet. E, tamamen hani, stüdyoya girip aynı anda çaldılar. Ben de söyledim. E, ve çok kısa sürdü yani 3-4 gün içerisinde bitirdik şarkıların kaydını. <gülüyor> e, o tam böyle hep yani şey yönelik yaptık sanki gerçekten bir konser performansını kaydedi kaydediyormuşçasına <gülüyor> e, anlık ve doğal olsun istedik. Evet. Bu hem zor hem de böyle hatasıyla sevabıyla gibi bir şey denk geliyor. Öyle an bir anı mi? yakalıyorsunuz ve bence evet. o çok önemli bir şey müzikte. <gülüyor> e, hatta o anın kaydedileceğini ve yayınlanacağını bilerek çalmak çok tıpkı şu anda olduğu gibi He, size aynen. hem geliyor ama bir yandan da aslında daha konsantre olmanızı sağlıyor. Öbür türlü çünkü hep böyle e, düzeltebilirim. Düzelse, evet. işte hani tekrar aslında. söylerim, tekrar çalarım diye çok rahat olabiliyorsun. Yani Hı -hı. dolayısıyla e, zor ama bir yandan da bence güzel bir şey. Kesinlikle. Ee, e, Motor kuvvet sağladığı evet. sürece. Yakın <gülüyor> evet. ama seyirci olmuş stüdyo için kayıt sırasında. Öyle mi? öyle evet. bir fikir var. Başka bir şey olur. Evet doğru diyorsun. <gülüyor> Seyirci konserleri zaten yani performansları. 10 ya kişi bile olsa bence evet. güzel. Güzelleştiren etkenlerden en ya en, en önemsi. Eskiden öyleymiş. Yani, Albenler öyle kaydettiğimmiş. Çok şey, da daha... Tamam bir, bir sonraki hedefimiz bu. Evet, <gülüyor> albüm albümü. Bekleyelim konser albümleri filan konser kayıtları dinleyelim. Olabilir <gülüyor> bakalım. <gülüyor> tamam ilerideki albümden bir iki birazdan baslayacağız ama bir parça dinleyecek Evet, Çok gerek etmiyor. Siz dinleyelim biraz. E, masayı çalalım o zaman. Tamam. tamam. Gül daha, sen gül daha. Ben usul usul erirken, sen gül daha. Benim kadar seven birini tanırsın ama ya, benim gibi vazgeçmeyen yıllarca.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 çekindin. Aslında içinde bir yerde makul bir insan var. Aslında içinde bir Evet, destek yayınındasınız. Açık Gadyo'yu dinliyorsunuz. Telefon attığımızı hatırlatalım. 0212 alan koduyla 343-4141'di. Melis Danişmen, bizlerle beraber Faruk Kavi gitarıyla eşlik etmekte onun sesine. Evet, son dakikalar içerisindeyiz. Kapayacağız dergi esasında. Dolayısıyla çok uzun uzadı ya da konuşma imkan olmayacak ama bir soru şey e, sormak isterim. <gülüyor> Tek meşgale müzik midir hayatınızda? Yazarlık kısmını biliyoruz esasında ama bir de hani şey görüyorum esasında çok ım, yüksek konsantrasyonlu en azından emek açısından ve fikirler açısından bir albüm ikinci albümünüz sanki bir şey yer kalmazmış gibi geliyor hayatta müzikten başka neler yaptığınızı merak ettim onun için aslında kalıyor yani daha doğrusu ben aynı anda pek çok işte uğraşmayı seviyorum hatta uğraşmadığım vakit yani bir işle uğraştığımda kendimi e, boşlukta hissediyorum böyle <Gülüyor> çok az şey yapıyormuşum gibi. E, bu eskiden beri böyleydi. E, yazı yazı konusunda, yani gazetecilik, dergi konusunda çok aktif değilim şu anda. Bir dergiye yazıyorum, e, isim veremiyorum çoğunlukla çünkü bir marka var başında ama bilmiyorum sizi şey bağlıyor mu. E, üç ayda bir yayımlandığı için o dergi çok benim zamanımı almıyor ama hala röportaj yapmaya e, ya da yazı yazmaya devam ediyorum. E, fakat eskiden gazeteye yazarken ya da dergide çalışırken tabii ki işte her hafta ya da neyse her ay bayağı bir şey yetiştirmek zorundaydım. Daha faaliydim. Evet. Şimdi hatta böyle şey <gülüyor> diyorum, e, konserler, işte albüm, kliplerle tabii ki çok yoğun <gülüyor> zamanlar çok şey geçiriyoruz elbette. <gülüyor> bir de gerçekten fikir mesaisi yoğun oluyor bu işlerde. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle ben şu aralar biraz böyle hafiften karıncalanmaya başladım ve daha çok şey yapmam lazım. Çok az şey yapıyorum değil. <gülüyor> başka kulvarlara geçmenin e, eşindeyim. Ne diye sorarsanız bilmiyorum. Evet. Ama, <gülüyor> ama kafamda bir şeyler var. Böyle çok alakasız da olabilir. Yani onları hayata geçirmek istiyorum. Belki böyle bir şey gibi hani nasıl diyeyim demlenince kafanızdaki diğer fikirlerin Nadas'a bırakılacağı bir dönem de olabilir belki. Yani aslında hayatımız hani ne kadar yoğun olsak da böyle o Fikirler sürekli kafada, bilin, benim için en azından öyle sürekli Hı -hı. böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor ve Hı -hı. yani vapura bile binsem işte, atıyorum, sokakta bile yürüsem aslında bir mesai o yani. Tabi tabi o, o boşluk yeterince e, efektif olabiliyor yani sadece atıyorum yarım saatlik bir yolda bile işte o fikirler Hı -hı. yeterince e, canlanıp büyüyüp bir noktaya getirebiliyor insanı, o yüzden de çok kenarda bırakmamak lazım her şey. yani çok böyle o fikir mesaisine bir nadısı bırakın ya da işte. Hı -hı. Bakalım dememek lazım ben yani, tohum de. tohumu atıp belki de yeşermesi için evet. biraz zaman tanımak. Ne bileyim yani, hep uğraşmak şey lazım galiba. Öbür Hı -hı. türlü işte ben sıkılıyorum çünkü. Biraz sık <gülüyor> sıkılıyorum hiçbir şeyler yapmayınca. Uğraşmak lazım. Bunun içinde zaten kalabalık bir grup da var. Yardımcı olacak o yüzden. Tabii tabii yani müzik konusunda zaten her zaman öyle. Evet. İşte başka Hı -hı. işlerde de Hı -hı. tabii ki her zaman beraber çalıştığımız pek çok isim var. Hı -hı. Bu arada şey böyle belki biraz magazinsel bir bilgi mi bilemedim ama sizin bir blog sayfanız var bugün böyle biraz bakarken 20 gün boyunca cep telefonu kullanmamışsınız evet. ve onu böyle gün gün döknüsünüz ya Nereden Yaz çıktı böyle bir deneyimi bir de paylaşmak aynı zamanda yani. İşte cep telefonu kaybolunca e, yani ve buna çok, çok üzülünce yani önce çalındığı gibi oldu falan böyle bir garip bir şeyler oldu yok, Hı -hı. Oldu, yok oldu telefon yani kısacası. Benim de içinde sözler, müzikler, yeni besteler, daha albüm yayınlanmamıştı, oradaki Hı. demolar vesaire, pek çok şey vardı. Ben de gidenler için çok üzüldüm. Çünkü onların telafisi yok diye. Fakat bunu düşündükten sonra ertesi gün sabah uyandığımda da çok sinirlendim. Çünkü sanki yani bir ölüm evet. gibi davranıyoruz böyle cihazlar kaybolduğu vakit. Evet. Ve tamam gitti ama geri gelmeyecek şeyler değil, tekrar söz yazarım, tekrar besteler yapılır diye düşündüm. Ve bu kadar bağımlı olmamız ve beni bir şeyin bu kadar yani bir cihazın bu kadar üzmesi e, biraz sarstı yani hoşuma gitmedi bu durum. Onun üzerine aniden bir karar verip ben 20 gün de telefonu kullanmayacağım. Hatta bir ay demiştim de sonra cesaret edemedim. 20 gün telefon kullanmayacağım dedim. Yok tuttun zaten İşte e, dedim ki 20 gün kullanmayıp bir de bunları paylaşacağım yani ne yaşadığımı <gülüyor> paylaşacağım. E, işte bunu yapabilirim dedim böyle sanki raki yani böyle e, ringe çıkacağım. İnsanlar da bir de böyle hani nasıl yapacaksın, olacak iş değil deyince daha da cesaretlendim. Çünkü sanki böyle uzay mekiğine bineceğim ve uzaya gidecekmişim gibi bir tavır alındı. Hı hı. Sonra başladım yazmaya ve acayip eğlenmeye başladım. Telefonu falan unuttum yani, o hani kayıplar falan her şey gitti ve başka bir şey benim için önemli oldu orada. Bir de çok eğlenceliydi çünkü yıllar sonra ilk defa ankesörlü telefon, işte kart aldım, telefon kullandım. Yani köşelerde ee, var aslında değil mi? Biz görmüyoruz tabii, ama Ama insanın yani. meğer aklının bir yerinde duruyormuş Hafızı, o ankesörlü tabii. telefonların nerede oldu. Benim yaşadığım yerde mesela biliyormuşum meğer. Oralara gittim işte, telefonda konuşurken çok komik şeyler oluyor. İşte ne bileyim evden insanlarla haberleşiyordum ev telefonundan ya da internet üzerinden. Komik komik onlar birikti tabii o blokta her şeyi baştan düşünürüz muhtemelen. Nasıl olacak, nasıl bitecek? O kadar büyük mü yeri? Gerçi bilmiyorum ama ben... Yani ki... insan bazı durumlarda çok çaresiz kalıyor. Özellikle bir kere çok dakik olmanız gerekiyor, toplantılar vesaire Tabii. bir yere gitme konusunda. Çünkü biz artık İstanbul'da her an e, yarı yoldan arayıp evet. trafik var, işte vapuru kaçırdım ya da vesaire neyse kaza oldu deyip e, karşınızdakine bunu doğal bir şekilde açıklayabiliyoruz ve karşımızdaki de kabul edebiliyor geç kalış artık. Hı. Ama telefonunuz olmadığı vakit böyle bir imkanınız yok. O yüzden de mecburen gitmek zorundasınız. Çok da kiktim. Ee, bunun, bunun adı çok övünüyordum, çok mutluydum. Bir gün fakat e, ben Anadolu yakasında oturuyorum. Vapuru kaçırdım. İşte orada orada eliniz ayağınız kilitleniyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Böyle çok kötü bir his o gerçekten. Ve en son böyle çok eskiden hatırlıyorum öyle bir şeyi mesela. Birilerini bekletirdik falan bir yerlerde öyle komik. Gibi. Biz az evvel 10-15 dakika kadar size ulaşamıyor gibi olduk bayağı. Ya öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ağzımıza geldi o yüzden. İyi ki burnursunuz da diyelim. <gülüyor> evet. de e etik derslerin evet. içinde. En azından bazen uzakta bırakmak evet, evet. önemli. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Var mı zamanımız bir parça evet. daha çaldır? Parça için var. Var. var Eski mi? ardından çalsak mı diye düşündüm ben. Ne güzel şey olur? O zaman kettle çalım. Daha az renkte. Evet. Evet. Bir teşekkür ederiz Sariş'e. Biz teşekkür iyice, iyice, iyice, e, yıllar günler açıklar <gülüyor> Evet hep beraber Çok özel bir tarafım yoktu Ne çok havalı ne çok havalar Hatta biraz Ucu, çokça yorucu Bazı günler pas kokardın Ve her zaman küs olurdun bana Ve hayata köşedeki bakkala Ama kettle'da sular kaynattın Boğazımdan içeri akıttın Öyle bir his sensizlik kalbimi yaktı. Öyle bir acı sensizlik içimi yaktı. O kelime yanlış söylerdin, rengi atmış tişört giyerdin. Boyun biraz kısaydı, Dünyam çok dardı. Eğri hep. Doğru sayardım, konuşmaz konuşmaz konuşmazdın. Kafan hep kıyak, bana çokça uzaktın. Ama Kettle'da sular kaynattım, boğazından içeri akıttım. Öyle bir his sensizli kalbimi yak. Do senses be it Ve sular kaynattım, boğazından içeri akıttım, öyle bir his kalbimi yaktı. Evet Menis Tanışmet ve Faruk Kavı bizlerle beraberdi canlı canlı çalıp söylediler Bir kez daha teşekkür ediyoruz onlara. Birazdan Utkan'a Deniz burada olacaklar canlı canlı çalıp söylemek üzere. Evet dinleyici destek sayımıza ulaştık mı bilemiyoruz hedefimize ama açık Radyo'yu ve açık radyonun bağımsız yayınını destekleyin diyoruz. Evet. 0 212 alan koduyla 343 41 41 <gülüyor> Açık Dergi. İş Sanat Açık Dergi programını sundu.